Merhaba, ben Zen-Nube Kaya. Bir süreliğine Uygar Öz programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. Japoncadılar nükleer santralleri protesto etti. Fukushima'da geçtiğimiz yıl yaşanan nükleer sızıntı sonrasında ülke genelinde tüm santrallerin kapatılmasının ardından Başbakan Yoshihiko Noda'nın iki nükleer reaktörün yeniden açılması kararını onaylaması Japonya'da büyük gösterilerle protesto edildi. Göstericiler bu kez dikkat çekmek için cadılar bayramı temasını kullandı. Başkent Tokyo'daki sıradışı protesto gösterisinde nükleer karşıtı mesajlarına dikkat çekebilmek amacıyla göstericiler farklı kılıklara bürünerek kentin işlek Caddesi'nde boy gösterdi. 2011'de adada yaşanan depremin ardından Fukushima nükleer santralinden sızan radyasyon nedeniyle son 25 yılın en feci nükleer kazası yaşanmıştı. Bu olay üzerine hükümet ülkedeki 50 reaktörü kapatmıştı. Hükümetin bu kararında iki reaktörü yeniden açarak yumuşamaya gitme yaklaşımı ağır şekilde eleştiriliyor. Çin'in doğusunda bir petrokimya tesisinin genişletilmesi planları günlerce süren protesto gösterilerinin ardından durduruldu. Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde tesislerin genişletilmesine karşı çıkan çok sayıda kişi polisle çatıştı. Protesto gösterilerine katılan bin kişi polis tarafından dağıtıldı. Sonrasında yerel yetkililer taleplerini dinlemek için göstericilerle bir araya geldi. Ningbo yetkilileri projenin durdurulduğunu açıkladı. Ancak göstericiler yeniden bir araya gelerek yerel yönetim binasına yürüyüş düzenledi. Gösteriye katılanlardan Liuli Associated Press'e konuşarak halkın hükümete güvenmediğini ve projenin durdurulduğunu açıklamasının gösterileri sona erdirmek için söylenen bir söz olup olmadığını bilmediklerini kaydetti. Şu bir gerçek ki Çin'de çevre kirliliği ile ilgili yapılan gösteriler giderek yayılmaya başladı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Üzel'in su yerine zehir akan ırmakları sorduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yazılı soru önergesine verdiği yanıtta Ergen'e, Samanlı, Dalaman ve Çin'e çaylarındaki kirliliklerle ilgili değerlendirmelere yer verdi. Nehirlerdeki kirliliğin oluşumunda, çevrelerindeki sanayi kuruluşlarının ve nüfus yoğunluğuyla bunların atıklarının nehirlere kontrolsüz bir şekilde boşaltılmasının pay sahibi olduğunu belirten Bayraktar, kirliliğin yol açtığı sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ise görmezden geldi. Bursa'nın tam ortasından akan ve eskiden balık tutulan Samanlı deresindeki kirlilikle ilgili dereye deşarj olabilecek işletmelerin denetimlerinin yapılmakta olduğunun belirtildiği yanıtta, dere çevresindeki kuruluşların, çevre izin veya çevre izin ve lisansının sorgulandığı ve online izleme cihazlarıyla kirliliğin kontrol edileceği bilgisine yer verildi. Aydın Çin'e çayı üzerindeki kirliliği, bölgede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarına bağlayan bayrakların yanıtında, yöre halkının Çin'e çayının kirliliğinden birinci derecede sorumlu tuttuğu maden ocaklarıyla ilgili tek bir satıra bile yer verilmedi. Çin'e Severler derneği, Çin'e çayındaki kirliliğin zeytin fabrikalarından değil, bölgedeki birçok kuars ve felspat madeninden kaynaklandığını açıklamıştı. Trakya'nın kanayan yarası Ergene Nehri ile ilgili olaraksa çevre tahribatının önlenmesi için bir eylem planı hazırlanmıştı. Eylem planından söz edilen yanıtta Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin tespitleri de görmezden gelinerek Sağlık Bakanlığı'na bölgedeki kanser vakalarıyla ilgili bilgi ulaşmadığı ve araştırma yapılması istenmediğine yer veriliyor. Tahribat yalnızca nehirlerimizde değil. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çal Dağı'nda 18 milyon ton sülfürik asit kullanılarak işletilmek istenen nikel madeninin büyütülen işletme sahasında İlk aşamada 100 bin ağacın kesileceği belirtiliyor. Turgutlu Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, ''Tüm uyarılarımız ve karşı duruşumuza karşın ağaç katliamına devam ediliyor. Yetkilileri göreve çağırıyoruz ve bu doğa alanına dur denilsin istiyoruz.'' denildi. Turgutlu'da yaşayanların birçok kez bölgelerindeki katliama dikkat çektiklerini alımsatan Turgutlu Çevre Platformu üyeleri, Turgutlu Kent Konseyi'nin de çaldığında maden faaliyetlerinin durdurulması için çağrıda bulunduğunu belirtti. Turgut, Çevre platformu açıklamasında çaldığında ağaç kesimlerinin altı noktada birden hızla sürdüğünü ve maden işletme sahasının genişletilmesine adına ağaç katliamının devam ettiğini, cehennem çukurunun giderek büyüdüğünü vurguladı. Nehirler, dağlar, ormanlar derken ülkemizin kuşları da yitirmemek için mücadele verdiğimiz değerlerimiz arasında. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı güveneken kuş türlerinin azalmasının doğanın yanı sıra insanlara da olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada kuşların en hızlı yok olduğu ülkelerden birisi olduğunu belirten Eken, bu durumun nedenlerinin başında doğadaki su rejimine yapılan müdahalenin geldiğini kaydetti. Eken, Türkiye'de 300'ün üzerinde kuş türü bulunduğunu, kuş türlerinin dünyada sağlıklı yaşamın göstergesi olduğunu ifade ederek, kuşların yok olması bilimsel, akademik ve teknik bir şey olarak gözüküyor. Öyle bir noktaya geldik ki turna bile yok oluyor. Turna'nın Türkiye'de yalnızca 11 çift kaldığından bahsediliyor, dedi. Doğa Koruma Derneği'nin Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Türkiye'deki ortağı olduğunu ifade eden Eken, Türkiye içinde de kuş gözlem toplulukları ile birlikte çalıştıklarını, kuşları tek tek saydıklarını, nerede ne kadar kuş olduğunu, kuşların yok olma tehlikelerini araştırdıklarını anlattı. Eken, kuşların eksiliyor olmasının, insanların yaşam kalitesinin, sağlıklı yaşamın eksilmesi anlamına geldiğini de söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın